Gast Üniversitesi Mitat Alan Film Merkezi tarafından hazırlanan Aşkımızın Üzerine Yağmur Yağıyordu programından 94.9 açık radyodan herkese merhabalar ben Zeynep Tuna. <gülüyor> Bugün stüdyomuzda çok değerli iki konuğumuz var. Oyuncu e, Nazan Kesal ve yazar Şebnem Şi güzel bizlerle. Ee, şimdi aslında bugün e, Farhadi'nin 2017 yapımı Filmi Satıcı'yı konuşacağız Ama bu filmi konuşmamızın e, Bir sebebi var Çünkü e, aslında ikiniz birlikte e, Nefis bir işe imza attınız Dün gece biz ilk defa e, Aslında görücü karşısına çıktı Oyun e, Şemle Müşigüze'nin yazdığı ve Nazan Kesal'ın oynadığı e, Yaralarım Aşktandır adlı oyun ee, sebebiyle bir araya geldik aslında. Ee, şimdi bugünkü film Şebnem Hanım seçti. Ee, aslında telefonda biraz konuştuk niye bu filmi seçtiğimize dair. İsterseniz oradan başlayalım. Ee, sanırım sonrası sadece oyunun programı gibi <gülüyor> olacak ama hı hı. E, size çok yardımcı olduğunu aslında filmin yazarken söylemiştiniz. Evet. Evet, şöyle e, önce tabii ki e, gençlikten kalan Furu şiirlerinin duygusu vardı. E, sonrasında da bir şekilde İranla ilgili tarih ve kültürüyle ilgili siyasetiyle ilgili epeyce bir bilgi bir, biriktirmişim. Hı hı. O yüzden mesela Furu 35 ile 1967 arasında yerleştirirken hiç sıkıntı çekmedim. E, ve e, sonrası için acaba Furu yaşasaydı bizim oyunumuz bunu. Anlatmıyor yaşadığını. Yani e, hayatta kaldığı zamanı dönemi e, yok. Tabii 67-32 yaşında hı hı. öldü ama sinemacı olabilirdi. Çünkü çok iyi bir belgeseli vardı. Evet. Ev Karadır. E, yani e, mutlaka Perhadi'ye de sorsak herhalde e, ondan bir el almıştır, feyze almıştır. Çok önemli bir kadın onların kültürü için. Evet. E, ve satıcıda da bir... ...tiyatro oyunu vardı. Çok ilginçti. O oy, oyunu Tahran'da yapma maceraları... ...ve tabii arka planda daha... ...güçlü, kuvvetli hikayeler... Ee bugününü görmek şehrin 67 yılının Tahran'ını düşünmek açısından aklımdan gelip geçmişti o film hı hı. evet. Bir yandan da şöyle bir şey geldi benim aklıma aslında. Siz öyle deyince biraz düşündüm e, film hakkında. E, filmde de aslında Farhad'in bütün filmlerini çok seviyoruz Farhad'i tabii ki haddime değil eleştirmek ama böyle bir hep erkek mağduriyeti var ya e, filmlerinde Farhad'in. Halbuki o olay bir kadının başına geliyor. E, ve kadın bunu atlatmaya çalışıyor. E, ve fırı, kadının... Evet, Füro kulaklarını çeker. Değil, <gülüyor> evet, <çekerdi>, değil mi? Evet, <gülüyor> değil mi? Bilmem sen evet. ne düşünürsün Nazan bu konuda? Yani erkeklerin mağduriyetini anlatırken aslında seyirciye tersten okuma yapmasını istiyor Hı -hı. bir biçimiyle bence. Evet. E, orada asıl mağdur olanlar... ...kadınlar yani... Hı -hı. ...bu coğrafyalarda, İran'da... ...benzer coğrafyalarda... ...ben hiç erkeklerin mağdur olduğunu görmedim... ...hiçbir toplumda yani... Evet. Ee, <gülüyor> <gülüyor> ...dolayısıyla... ...yani satıcı... <Gülüyor> Arthur Miller'ın satıcının... ...ölümünü oynamak için prova... ...yapan tiyatrocu... ...bir çiftin... ...başına gelenleri anlatıyor ve... ...Faradi'nin... E, ...diğer filmlerinde de daha önce biz seninle... E, ayrılığı, ...ayrılığı konuşmuştuk, konuşmuştuk. galiba evet. değil mi? E, ya işte o sıradan insanların... ...günlük dertleri... E, ...bazen önemli... travmatik dertleri... E, e, Garip bir sinema algısı içine yerleştiriliyor yani bu Farhad'ın zekası ve yaratıcılığı ile alakalı e, seyri çok doyumsuz ve çok e, gerçekten e, yedinci sanat e, olduğu hissini sizde seyirci olarak hissettiren filmler bunların hepsi hiçbirini hani ötekinden ayıramıyorum hangisi en iyisi bilemiyorum ama hani ben bir ayrılığı da çok sevdim satıcıyı da çok sevdim e, yani kahramanlar artık gerçekten sıradan insanlar. Evet ee, buradan oyuna <gülüyor> aslında e, dönecek olursak e, fruyu sahneye taşıma fikri e, aslında senin fikrinde ve böyle bir fikir nasıl doğdu aslında biraz ondan bahsedebiliyor <gülüyor> musunuz? Bu programın süresi çok kısa. <gülüyor> <gülüyor> On ben bir belirteyim başta. 25 dakikada yaralarım açlandı konuşacağız, konuşacağız, satıcı evet. konuşacağız, hepsini hızlı hızlı konuşayım aslında. ki e, sıkıştırmaya çalışayım. Ya evet yani. İşte Şebnem de söyledi ben de gençliğimden beri e, Furu şiirleriyle ve onun hayat, yaşam öyküsüyle e, hemhal olmuş bir insanım. Beni etkilemiş bir kadındır Furu. Direnciyle, isyanıyla asiliyle e, tutkusuyla tabii ki şiirlerindeki o e, yüce duygularla etkilendiğim bir şair. Kadın olması tabii ki çok e, o coğrafyada kadın olarak bütün bunları yapıyor olması çok etkileyici. E, biz oyuncular için ee, ne yazık ki sinemada da aynı şekilde ee, bir kadını e, senaryoda ya da bir oyunda başlı başına topyekun görmek ve onun psikolojisini seyirciye aktarmak, baştan sona bir kadının e, başat olduğu bir şeyi çok fazla görmüyoruz. Yazılmıyor. Yani orada da eril bir algı var. Ee, ve ben bunu çok istediğim için, çok hayal ettiğim için Furu oynamayı e, işte Şimdiki zamanlara denk gelen bir tutkuydu bu. Ee, i̇şte yönetmenimiz Berfin Zenderlioğlu ee, önce bir şiirlerle yola çıkalım dedik. Baktım olmayacak şiir, e, furuğu anlatmaya yetmiyor. Ve ben bir oyun istedim ve oyun istediğim, e, oyun olmalı dediğim noktada işte Şebnem'in güçlü kalemini çok beğeniyorum, seviyorum. E, onu aradım ve e, çok güzel bir şey yakaladık, sinerji yakaladık. Ee, iyi ki de kabul etti Hı. ve iyi ki de böyle bir umurun evet, e, içindeyiz ve dün akşam işte sen de seyrettin. Evet. Beğendin mi oyunu? Yani Hep beğen... Sen bize soru sorma. Evet. <gülüyor> Aslında e, dinleyicilere bir şey anlatayım. Az önce konuşuyorduk ve ben ne kadar beğendiğimi anlatırken e, çünkü Metin çok zor bir Metin ortaya çıkarmışsınız, şey yani muhteşem bir metin muhteşem. ama oyuncu açısından biraz zor. Hani dışarıda konuştuğumuz gibi Nazan'dan başkası da oynayamazdı evet, herhalde. Evet. Ve, Kesinlikle. çok e, keskin, geçişleri çok keskin. var ve ona bütün kalbiyle inanan hem Frua hem oyuna hani o olmuş. Birisi evet. hakikaten o geçişleri yapabilirdi çok zor ben de onu sahnede gördüm tam yani hakikaten bir cümleden bir duygudan bambaşka, bambaşka bir, bir geçme. Ve onu anlatmaya çalışırken sana işte dedim ya yani e, bazı yerde böyle sana sarılıp koruyup kollamak istedim bazı yerlerde böyle gözlerini açmış deli bir kadın gördüm. Bazı noktada da artık duygularım yani hakim olamadım zaten sen de sahnede olamadın bunu anlatırken az önce yine duygularıma hakim olamadım aslında <gülüyor> gerçekten çok çok güzel bir. ...işe imza atmışsınız birlikte. Ee, bir de oyun... E, ...aslında sinema programıyız... ...ama bu oyunun da mutlaka... E, ...konuşulması gerektiğini düşündüğüm için... ...ne olur gelin diye ısrarcı oldum. E, çünkü... E, ...aslında Fıruk'un... E, ...Kür'ü öldükten sonra... ...Mollalar iki gün gömmüyorlar onu. Hı, ve o arafta geçiyor. Evet. Bunu yazmak... E, ...hem... ...bir olarak... Hı hı. E, ...hem de bir kadın olarak... ...ne, hı hı. ne hissettirdi sizi aslında? Hı hı. E, biyografisinde o bilgiye rastleyince... ...o benim için çok kıymetli oldu... ...iki gün gömdürülmemek... E, ...ve bir de tabii... ...şiirleriyle hissettiği bir şey var... ...yazarken... ...ben de ona benzer şeyler hissediyorum... ...yani yazdığınız şeyler sanki bir yerden... ...uçup geliyormuş size... E, ...sanki yaşamışsınız, görmüşsünüz... ...onun tortusunu yazıyormuşsunuz gibi... Ee, onda da o, o tür şeylere rastladım, çok etkilendim. Yani yaratıcı bir kadın olması beni çok etkiledi. Gündelik bir hayatı, tutkuları, çok hırsları, e, yaşama arzusu hepsiyle birleşip ve ansızın ölü vermek ve bu, e, bir de bekletilmek o şekilde ve bize söylediği çok şey vardı, örtüşen çok şey vardı. Aynı iklimdeyiz, hmm. aynı iklimde açıp solan bir kadın o da ve. E, Bugün hem bize ses verdiği kadar... ...bize de söylemesi gereken şeyleri... ...güzelce söyledi. Hem de hala kendi memleketine de... ...ses veriyor Firu'lar. Bugün hala var ve en son Nesrin... ...Sadute... Evet. ...feminist, aktivist... ...bir ceza aldı. 148 kırbaç cezası... ...38 yıl hapis cezası. Hala devam eden... ...bir hikaye. Evet. Firu en başında... ...en büyük bedeli ödeyerek ayrıldı ben de yazarken etkilendim ama ve sahnede de etek kemiğe bürünmüş şekilde görmek çok mutluluk verici hmm. bir şekilde. siz nasıl buldunuz Nazlı'nı <gülüyor> <Ha, çok, gülüyor> ben çıkıyorum <ondan> <gülüyor> senin dedikadını yaparmışız <gülüyor> çok, ben de aslında yabancılaşarak izledim o sıradan bir izleyici gibi yani çünkü okurken de onu yaparım sevdiğim kitaplara dolayısıyla çok mutluluk vericiydi çok heyecanlandım Peki, e, birli, bir araya gelme hikayeniz nasıl oldu? Çünkü buradan merkeze pay çıkaracağım hmm. tabii ki. <gülüyor> Mithat Bey, rahmetle analım onu da. Evet. Mithat Alan Film Merkezi'nde. Yine kadınla ilgili Kadın, bir meseleyi. 8, evet. evet, evet, 8 Mart. Ee, Deniz Tirkoli, evet. Deniz Tirkali, Şevlem işi Güzel ve ben üçümüz Hı -hı. konuktuk. Evet, 8 ee, Kadının önce. kendi devrimini konuşacaktık. Kendi özel Hı -hı. dünyasındaki devrimini. Herkes kendi kişisel Hı -hı. dünyasından... Ee, bir şeyler anlatmıştı Ben e, tabi yazar olarak tanıyorum ama ilk defa Şemnemle orada tanıştık ve e, Garip bir biçimde e, birbirimize Telefonlarımızı verdik yani ben onun Telefonunu aldım o benimkini aldı e, sonrasında bir daha da e, karşılaşmadık. karşılaşmadık. Evet. Ama sanki yıllarca görüşüyormuş gibi de bir diyalog sürüyordu e, Aynen aynen. Ben yani 3 gün önce aramışım hmm. gibi bir tondan e, şeydencığım evet. nasılsın iyi misin <gülüyor> çocuk oğlanı bekliyorum <gülüyor> okulu kapısının evet. önünde. Seninki ne kadar Ay, seninkine oldu? Ay <gülüyor> ne kadar oldu? Olan çünkü o zaman Poyraz henüz doğmuştu. Benim Sen 2 numara küçüktü. E, küçüktü yani falan böyle kadınsal annesel sohbetler de olmuştu. Ee, yani güzel oldu. Ben onun, yani Şemre'nin kaleminin furuğu çok e, furuğu anlatma noktasına çok yakışacağını ve bunun çok üstüne çıkacağını hissetmiştim zaten. Ee, ve hakikaten de tam da düşündüğüm gibi oldu. Çünkü biraz da şöyle bir şey var. ...sonuçta bu bir biyografi... Çok ...ben çok subjektif bir yerden seviyor olabilirim... ...bana göre Furu müthiş bir şair olabilir... ...ama bir başkasına göre... Uh -huh. ...daha az iyi bir şair olabilir... Bir ...çocuksuz ayıklamalar... ...aynen öyle <gülüyor> oyundaki gibi. gibi bazıları... ...İran'da çünkü... Uh -huh. ...özellikle erkek şairler hep yazdıklarını... çocuksu ayıklamalar olarak nitelendirmiş... ...ve bir türlü aralarını almak istememişler... ...kadın olduğu için yani... ...dolayısıyla yani bu... ...göreceli beğenileri... Ee, beğenilerin biraz dışına çıktı aslında Şevnem'in kalemiyle Metin ve şunu söylüyor yani Furu'la yola çıkıyoruz belki evet görünür ve bilinen bir e, kimlikle e, ama ben e, Met, ortaya çıkan Metin'de aslında Furu ...şiirlerini de yapmak istediği şeydi o... ...öncü bir kadın... ...ve bütün kendisi gibi... ...benzer bir erkekler üzerinden... ...bu travmaları yaşayan bütün kadınları... ...arkasından getirdi aslında şiirleriyle... Evet. ...dileyim... ...bu metinden çıkan... ...başarı da böyle bir şey... ...yani biz Furu'la yola çıkıyoruz ama aslında... Ee, isimsiz bütün kadınların öyküsü var yani bu metinde ee, bugün 2018 takvimi itibariyle e, az önce asistanım Deniz Biberle konuşuyorduk aynı zamanda oyunun da asistanı ee, hocam bu oyun oynamak için o kadar çok sebep var ki işte 2018'de e, 460 küsür tane kadın öldürülmüş erkek evet. şiddeti üzerinden ee, yani nasıl bir şey bu çok sebebimiz var dolayısıyla Furu'u ee, bu biraz daha aşan bir, yer, bir yere doğru gitti yani oyun evet. kadın meselesi haline geldi evet. çünkü Furuğun yaşadığı da aynen böyle bir şey ee, ve hatta aslında oyunda geçen ve çok etkileyici olan e, Furuğun başında onu yıkamak için bekleyen kadınların hikayesinin de araya girmesi e, ve aslında orada yatanla orada yaşayanın ortak ...noktalarının olması. Evet, çok sıradan bir hikaye gibi gözüküyor ama... Evet. ...erkek şiddeti böyle şeylerde... ...bu kadar küçük şeylerde patlak verebiliyor. Evet. Ee, Nazan o sahneyi ne kadar güzel canlandırdı. Çok. Ve o sahnenin geçişleri çok zordu. Ee, ve bir de bambaşka bir yere bizi götürüyordu o hikaye. Ee, evet, oyunun böyle sürprizleri olması çok güzel oldu. Çok. Bütün kadınların hikayesi. Hepimizin hikayesi aslında. Ee, ve milliyet sanatta da aslında çıkan e, ressamın adını şu an hatırlayamıyorum. Türk ressam onun mihri. Mihri, kapak olan hı. kapak olan onun mezarı bile yok evet, benim bildiğim evet. kadarıyla. Evet. Yokta kimsesizler. Kimsesizler mezarlığında. mezarlığında. Görülüyor çok o da büyük bir ressam. Yani evet. bütün bu kadınlara aslında ses vermek gerekiyor. Evet. Firu da bir şekilde Firu'dan da öte Nazan dediği gibi bütün kadınların sesi. Evet. Ee, ve bu oyun aslında bir temsiliyet oldu, o kadınların temsiliyeti oldu. Yani Hı -hı. isimsiz kadınlara ithafen oynuyorum ben. Hı -hı. Evet. Yani Şebnem'in de duygusunda o var Hı -hı. bence. O yüzden Hı -hı. bu kadar kapsayıcı Hı -hı. olmuş. Ee, çünkü az önce söylediğim gibi e, furu tanıyoruz ve Hı -hı. biliyoruz. Ee, ama tanınmayan, bilinmeyen, görünmeyen e, çok kadın var. Çok kadın var. Hı -hı. Çok ne yazık Hı -hı. ki. Onlara ithafen oynuyorum. Zaten her sahneye çıktığımda... E, ...bu duygu beni çok kaplıyor yani. Hı hı. Onların sesi hı hı. olmak istiyorum. Yani Furuğla beraber diyelim. <gülüyor> evet. ee, Şebnem Hanım da aslında kitaplarında da öyle... ...yine az önce konuştuğumuz gibi dışarıda... Ee, ...sizin de e, kitaplarınızda öyle bir duygu var ya... ...o kadınlar yani... Bir ismi olabilir, isimsiz olabilir. Hı hı, hı. Ee, orta sınıf kadınlar hı hı. işte belli bir başarıdalar hı hı. ama e, hep aynı acıyı hı hı. yaşıyorlar. Hı hı. Ee, aslında son kitabınız İyilik'te de yani Furu'yla Yalnız Ölen Bir Kadının Hikayesi. Evet. Evet, yani Nazan Kesal'la o konuda aslında e, örtüştük. E, onu da sinemada oynadığı unutulmaz kadın rolleri var, çok güçlü roller. Ben de onları çoğu zaman yazdım ve varlardı. Yani tam bir işbirliği oldu, ilginç, sezgisel bir evet, bağ evet. oldu. Bir kadın adına, kadınlar adına. Ay, evet. e, bu beni çok heyecanlandırdı. Evet, kadın karakterlerimden dolayı hiç yabancılık çekmedim. E, fru bir şekilde, şiirlerinden de öte, o gündelik hayatıyla tanıyor gibiydim yani evliliği bir başarı olarak görmüyor evet. ee, zorlandığı baskı altında yaşadığı günler zamanlar bunları dile getirmesi isyanı e... çocuğuna duyduğu özlen. özlem hatta doğurmadığı çocuğuna duyduğu evet. yine iyilikteki evet. gibi yaratıcılığı. yaratıcılığı bütün kadınlar yaratıcılığı. gibi hayat vermesi evet bir başka kadına geçelim isterseniz. Mithat Alan Film Merkezi'nin görsel hafıza projesinden bir küçük kayıt Suzan Avcı'ya kulak verelim. Tamam. Ben yine söylüyorum, yine söylüyorum. Ben Türkan'la göz göze gelim, Hülya'la göz göze gelim. Onları ağlatıyorum ya mesela. İnan seyrettiğim zaman burada kendim de ağlıyorum. Oyun güçlerimiz, başka türlü bir şey. Dayak atıyorsun. Aşık oluyorsun adama, o sana hani başa aşık oluyor, sonra gidiyor, kız aşık oluyor. Açık çekiyorsun. Adamı dövüyorsun veyahut vuruyorsun. Öldürüyorsun. Hep oyun isteyen aksiyonlu şeyler iyi kızı Hı, oynamak o kadar zor bir şey değil yani. Aşkımızın üzerine yağmur yağdı. Ee, Nazan Kesal ve Şebnem işi Güzel'le e, satıcıyı konuşacağız diye çıktığımız yolda şu anda Yaralarım Aşktandır'ı <gülüyor> konuşuyoruz. Ee, yavaş yavaş da aslında programın sonuna geliyoruz. Çünkü yine Nazan Kesal çok da e, güzel bir şarkı seçti bizim için biraz uzunca. Yani ee, ...eklemek istediğiniz bir şey var mı... Ee, ...aslında dinleyici? Var, ben e, son cümle olarak... E, ...başta belirtmiştim program... ...süresinin kısa olduğunu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir önce söyleyeyim, unutmadan... Ee, bu iş sadece benle ve Şeblenle ortaya çıkmadı. Dastasın çok büyük bir katkısı var. Ee, yönetmenimiz Berfin Zenderlioğlu, ee, yönetmen yardımcımız Deniz Biber, işte Burçak, e, yani çok kalabalık bir ekip. Çoğunluğu ee, o, kadınlardan. Ay, ay, yani. Evet, çoğunluğunun kadınlardan oluştuğu bir ekip. Ee, e, Nisan'da ve Mayıs'ta das Dastas'ta oynamaya devam edeceğiz. Kadınlara belki bir şey söyleyebilirim yaralarınız aşktansa gelin bizi izleyin Evet, evet biz de bu dayanışmaya ve davet ediyoruz tiyatro üstünden onlara güzel bir hikaye anlatıyoruz sahneden evet. ve herkesin aslında herkese ses vermeye çalışıyoruz bir e, ilginç güçlü bir kadın hikayesi evet. Ben de bu yayının ulaştığı herkesin. E, mutlaka bu oyunu izlemesi gerekti. Hatta izleyeceklerine e, inancımın çok olduğunu e, söylemek istiyorum. E, Nazan Kesa sevindim ki iyi ki geldiniz. Çok çok teşekkür ederim. Ayrıca belki bir gün yine gelirsiniz ve ayrıca bir gün sinema ve film konuşuruz. Çok seviniriz. O seçtiğimiz, yani benim sana gönderdiğim evet. o müzik de e, Pro provaları sırasında ben çok müzik dinleyerek çalışırım. Dizide de öyle. Provalarda da öyle. Ee, bana çok ilham oldu müzikler. Evet. Kuru oynamam noktasında. Çok da önemli bir adam. Ee, Muhammed Reza adı. Evet. Ee, profesör. Tar e, virtüözü diyeyim artık. Aynen öyle. İran'ın en önemli müzik, müzik adamlarından. Abuta diye yine çok önemli bir şarkıları var ve şu anda dinleyeceğiniz kısmı aslında doğaçlama çalıyorlar. Onun için biraz erken kapatıyoruz. Biraz uzunca. O zaman o müzik çok güzel onu dinleyelim Onu ben. dinleyelim. 15 gün sonra görüşmek üzere.